Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir de malumunuz olsun ki savaşta elde ettiğiniz ganimetin beşte biri Allah'ındır. Yani Resulullah'a, onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara, gariplere aittir. Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı, hak ile batılın iyice açığa çıktığı o bedir günü kulumuza indirdiğimiz ayetlere iman ediyorsanız, bu hükmü böylece kabul edeceksiniz. Allah her şeye kadirdir. Hani bedir savaşı günü, ey Müslümanlar, siz vadinin yakın kenarındaydınız, onlar da uzak tarafındaydiler. Kervan ise sizden daha aşağıda deniz sahilindeydi. Eğer sözleşmiş olsaydınız dahi, sözleştiğiniz vakitte öyle buluşamazdınız. Fakat Allah, takdir ettiği bir işi yerine getirmek için, sizi böyle buluşturdu ki, helak olan bir delile göre helak olsun, yaşayan da bir delile göre yaşasın. Çünkü Allah, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. O vakit, Allah sana, müşrik askerlerini rüyanda az göstermişti. Eğer onları çok gösterseydi, paniğe kapılır, emir ve kumanda konusunda, İhtilafa düşerdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Çünkü o, bütün sinelerin gizlediklerini pek iyi bilir. Karşılaştığınız zaman, Allah sizin gözlerinizde onları az gösteriyor, sizi de onlara az gösteriyordu ki, Allah takdir ettiği işi yerine getirsin. Bütün işler sonuçta Allah'a râci olur. Nihai karar ve yürütme O'na aittir.